1224, numaralı konu, İbni Mesud'un, mescidin kıble duvarına sırtını dayayıp oturmayı hoş görmemesi, evet, İbni Mesud bir gün bazı kimselerin sabah ezanı ile kamet arasında sırtlarını mescidin kıble duvarına dayayarak oturduklarını gördüğünde, sakın meleklerle namazları arasına girmeyiniz, dedi.